L'Europe pour On Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer. Değerli Açık Radyo dinleyicileri 94.9 frekansında ve www.açikradyo.com.tr adresinde internet üzerinden e, bir kez daha Hayal Tercihleri programında canlı olarak sizlerle birlikteyiz. Bugün e, programcı arkadaşım e, Zeynep Özler. Merhabalar. Yeni yaşında kutlu olsun bu arada Zeynep. Teşekkür ederim. Ve önemli konumuz var İktisayetli kalkma Muakfı uzmanlarından Özgür Bozça'ya Merhabalar. Tekrar ee, doğum gün kutlu olsun Zeynep. Teşekkür ederim. Sen de, Özgür, sen de hoş geldin. Hoş buldum. Evet aslında son derece yoğun bir gündemimiz var ama bugünü biz genel olarak Avrupa'da yükselen sağ konusuna ayırdık biraz e, geçtiğimiz haftalarda çok fazla tartıştık bu konuyu. E, belki bir program ayırmak e, hayırlı olur düşüncesiyle. Evet, arka arkaya seçimleri tartışırken programlarda artık hepsini tek bir elden almak belki daha iyi olur diye. Evet. evet. Böyle bir e, zaman ayırdık. E, ama yoğun bir gündemimiz var dediğim gibi. istiyorsan Zeynep gündem evet. maddelerimize başlayalım. Hemen vakit kaybetmeden. E, gündemimizin ilk sırasında aslında baş müzakereci Egemen Bağış'ın dün başladığı Avrupa gezisi var. Malum Ekim ayının gelişiyle Brüksel ziyaretleri de hızlı Hızlandı. Sayın Kılıçdaroğlu yeni dönmüştü Avrupa turnesinden diyelim. Turne. Evet. E, şimdi e, Egemen Bağış e, aslında genel e, rotasını izledi. E, her Brüksel siyaretinde olduğu gibi. Avrupa Komşuluk ve Genişleme Politikası'ndan sorumlu komisyon üyesi Stefan Füle ile görüşmelerde bulundu. Parlamentoda üst düzey yetkililerle bir araya geldi. E, Sivil toplum Avrupa Politikalar Merkezi'nde... E, bir konuşma yaptı. Belki de bu konuşmada verilen mesajlar evet. neydi? Onların üzerinden hızlıca geçelim. E, aslında dört ana başlıkta Türkiye ile yürütülen müzakerelerde AB'nin adil e, olması çağrısını yaptı. Uzun süreden beri devam eden e, son üç yıldır belki de e, vurgu yapılan e, Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılması konusunda bir çağrıda bulundu. E, terörle mücadele konusuna değindi, değindi e, ve bu konuda e, işbirliği Çağrısında hı hı. bulundu. Kıbrıs sorunu konusunda e, bazı açıklamalarda bulundu. E, bazı ülkelerin bu güzel adanın arkasına saklanmasının utanç verici olduğunu tırnak içinde söyledi. Yeni bir model vesaire yok mu konuşmada Mahir? Yeni bir model derken? E, evet, Norveç modeli. Evet, e, bu bizimkiler aslında... çok sevdi bu modeli. Öyle diyelim. 2009 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ilk olarak e, dile getirilmişti Norveç modeli. E, Denilen şey aslında bu bir anlamda Belki uzun süredir AB'den de Türkiye için yapılan imtiyazlı ortaklık Çağrısına bir türlü tanımlanamayan, imtiyazlı ortaklık bir evet, tanım, bir tanım getiriyor gibi sanki. Evet. Çabası olabilir. Burada yine tırnak içinde e, alıntılayarak verelim istiyorsanız. Esas mesele ille de bir birliğin içine girmek değil, birliğin kriterlerini uygulayabilmektir. Bu standartların Türk halkı için mecbur kalınmadan uygulanmaması içimde hep bir hüzün olmuştur. Niçin çeşitli fasıllardaki konular için gereğini kendimiz yapmayalım. Bunlar yapıldıkça Türkiye değişecek ve Fransa, Almanya gibi ülkelerin... Ve tavırları düzelebilecektir. O zaman standartlara ulaşmamıza rağmen belki de biz Norveç'in yaptığı gibi yaparız ve dışarıda kalırız. Yani aslında burada denilmek istenen şu. E, Türkiye AB'nin gerektirdiği reformları, değişiklikleri yaptıktan sonra belki de üye olması da olur. Gün geldiğinde evet. kendi kararını verecektir. Evet. Bizim de dediğimiz bir şey ama... Her şeyi yaptıktan sonra neden tam olmayalım diye bir, de bir mantık yürütülüyor. İnsan içinden yürütülüyor, geçirmiyor. E, o kadar külfetin değil. altına girdikten sonra, o kadar neden? E, uğraş iyi, verdikten sonra. Bu çabalar. E, öte yandan tabii bu açıklamalar e, Avrupa'da AB ile ilgili basında büyük yankı uyandırmış gözüküyor. Hep birinci haber veya e, manşete yakın yerlerde yer aldığını görüyoruz. Demek ki e, aslında beklenen veya umut edilen <gülüyor> açıklamalar diyebiliriz bunlara da. Evet Egemen Bağış'ın e, ziyareti üzerinde belki söyleyebilecekler. Kısaca bu kadar. Bir sonraki gündem maddemizde ne var sevgili Zeynep? Evet, bu da son dönemde ön, ön sıralarda yer alan Fransa'nın romanları sınır dışı etmesiyle ilgili yeni gelişmeler oldu. Avrupa Komisyonu 2004-38 sayılı direktifin ihlal, edildi, ihlal edilip edilmediğini aslında, düzgün uygulanıp uygulanmadığını araştırmak üzere bir aslında resmi e, ihtar mektubu olarak nitelendirebileceğimiz bir uyarıda bulundu. Evet takip Fransaya. süreci olarak adlandırılan süreci başlatmış oldu. Ee, işte AB vatandaşların serbest dolaşımına ilişkin e, direktifin doğru uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili Fransa'yla. Aslında bu bir orta yol bulundu. Diyebiliriz bu konuda da. Yani ne e, komisyon üniversitesi B.U.N. Redding'in daha önceki sert açıklamalarını evet. e, belki de götüreceği türden bir e, soruşturma başlatıldı. Ne de e, Fransa'nın e, çekinceleri e, arasında kalın evet, öyle bir orta yol buldum. Evet. Aslında tabii burada Deutsche Welle'de de çıkan haber haberin ardından bu yorumu yapmak lazım belki de şu anda ulusal yani Fransız ulusal meclisine yeni bir yabancılar yasası gönderildi Hı -hı. ve bu yasa uyarınca yabancıların, göçmenlerin hatta 90 günden fazla AB kalan Fransa'da kalan AB vatandaşlarının gerektiğinde sınır dışı şey edilebilmelerini kolaylaştıracak bazı Hı -hı. düzenlemeler var. Aslında romanların dışına genel olarak bir yabancılar ve göçmenler sorunu olduğunu, Avrupa Birliği'nin de buna karşı nasıl tepki vereceğini görmek izlemek gerekiyor. Fransa'da Sanayi paralel olarak belki bu evet. söyleminde değerlendirmek evet. de fayda olabilir. Bir sonraki gündem maddemize geçelim. Evet aslında Türkiye'de reform süreci bağlamında önemli gelişmeler var. Bunlardan evet örneğin kamu Hale kanunundan İhale. bahsedebiliriz. Evet. Son derece önemli bu kanun hatırlarsınız belki bazı dinleyicilerimiz hatırlayabilir. 2002 yılında değiştirilmişti ve e, o sırada AB'nin 2004 yılında devreye girecek olan iki... E, Direktifi göz önüne alınarak hazırlanmıştı. Aradan geçen zamanda ben en son baktığımda 18 kere doğrudan dilinmişti bu kanun. Yani şimdi sayı daha artmış olabilir. Bakamadım kusura bakmayın. Ama kanunun tekrar değiştirilmesi gündemde kısaca. Peki ilerleme raporunda dile getirilen taleplerle uyumlu mu yeni kanun? Hayır. Hayır. Şöyle ilerlemek raporunda dile getirilen e, AB'nin talepleri şuydu. İşte yerli isteklerle lehine e, sağlanan %15'lik bir fiyat avantajı vardı. E, bunun %10'a çekilmesi yeni kanun tasarısında söz konusu. Ama onun dışındaki tüm e, AB yasasıyla, AB mevzatıyla e, uyumsuzluğun yelik tarihine kadar süreceği öngörülüyor. Hı -hı. Ve aslında... E, ...çok belki de aşırı bir serbesti getiriyor ihale yapılma sürecine. 50 bin e, TL'nin altında kalan e, ihalelerin serbest olarak verilmesine olanak sağlıyor. Belki şunu uygulamak lazım. Bu gibi e, temel kanunlarda Türkiye'nin henüz AB üyelik tarihi net olmadığı için... ...özellikle e, uyum açısından maliyet getiren e, kanunlarda biraz Türkiye'nin aslında... E, ...bir bakalım görelim, bekleyelim görelim e, türünde Hı -hı. aslında çok da Hı -hı. haksız sayılamayacak bir yaklaşımı... Ortaya koymaya başladı çünkü... Tabii bu da şu var yani evet o son derece e, mantıklı bir yaklaşım bakıldığı zaman ama e, bu kanun işte e, baktığımız zaman bu değişiklikler Egemen Bağış'ın biz AB standartlarını neden kendimiz için yapmayalım türünden açıklamalarıyla e da çelişiyor. çelişiyor. Çünkü e, şeffaflığı azaltan bir şey 50 bin liranın altındaki e, ihalelerin serbestçe istenilene Tasarlık verilebilmesi. Usulüyle, evet. verilmesi ihale evet. usulülden ziyade. Evet bir yandan gerçekten hani söyleme, eyleme dönüştürmek açısından kamu ihale kanunu da önemli bir test niteliğinde o zaman. Gündemimizde başka neler var? Ha Bu arada farklı bir açıdan bu et ithalatı meselesi çok gündemli. Orada da bugün bir haber okudum deniliyor ki Türk standartları aslında AB standartlarının da ilerisinde. Biraz iddialı bir açıklama açıkçası söylemek evet. gerekirse. Yani burada tabii biz e, AB ile müzakerelerimizde 13. başlık olan gıda güven açtığımız 13. başlık olan gıda güvenliği, veterinerik bitki sağlığı başlığında zaten uyum sağladığımız e, Dünya Hayvan Sağlığı e, Birliği'nin standartlarını minimum uyguluyor. Zaten Avrupa Birliği'nin bu faslı açmak için istediği minimum standartlandı bunlar. O yüzden biz o standartlara uygun davranıyoruz şu anda. Yani yakın diyelim ama ilerisinde demek birazcık iddialı olur açıkçası. <gülüyor> ee, orada birazcık abartmış kim onu öyle <gülüyor> söyleme dönüştürmüşse. Evet. Ee, ilginç bazı Diğer gelişmelerde var AB gündeminden. Komisyonun yüksek seviyeli borçlanmalara karşı yaptırım paketine parlamentoya sunması var. Bu konuda AB içine bölünme söz konusu. Almanya paketi desteklerken e, Fransa karşı çıkıyor. E, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu e, Avrupa genelinde protesto çağrısında bulundu. Kemer sıkma politikalarına karşı en büyük yürüyüş bürükseldi. Gerçekleşti ve bunun ardından da... Madrid'te bir büyük bir yürüyüş gerçekleşti. Evet, 8 seneden sonra. Evet ve Amerika'dan ve bunun dönüştüm. ardından Letonya, Yunanistan, Yunanistan gibi ülkelerde büyük grevler, genel grevlere gidilmesi Hı -hı. ve büyük protesto gösterileri yapılması söz konusu. Aslında buradan da tekrardan bir sol hareketin yükseldi ama bunun karşısında da Avrupa'da sandık sonuçlarına en azından baktığımız Hı -hı. zaman sağın hatta. Çok da bunu sürekli artık kullanarak yıpratmakla doğru değil ama faşist diyebileceğimiz, faşist politikaları savunan partilerin e, meclise girdiği hükümet kurma aşamasında önemli bir aktör olarak var olduğu gerçeğini de görmemiz gerekiyor. Bir kamplaşmadan Aslında belki Bugün, bugün konumuzda da böylelikle evet. girmiş olalım. Evet. öyle evet. de girmiş yani, olalım. Ufaktan, evet. Gündemi getirince e, aslında çok İr daha veredik. fazla maddemiz var gündemde <gülüyor> evet. ama... E, bugün konumuza da geçelim artık. Evet. E, bir kamplaşma belki söz konusu AB'de. Özellikle 2008 yılında patlak veren mali kriz daha sonra evet. küresel krize... ...ekonomik bir krize dönüşen mali kriz sonrasında e, bir yandan çok ciddi reform ihtiyacı... ...ve bu reformların da aslında e, halkın büyük bölümünün yaşamını, yaşam standartlarını e, kötü yönde etkilemesi de söz konusu... Evet. E, yani serbestleştirme. Yine aslında pazar ekonomisinin evet. yöntemleri kullanarak yapılmak istenen emeklilik yaşının erkene çekilmesi gibi önlemler evet. var. Burada burada aslında Avrupa'da son seçimlerin ardından yani Danimarka'dan başlayarak 2007-2008'deki Danimarka seçimlerinden başlayarak en son İsveç seçimlerine kadar olan aslında iki tane ana akım var. Bir, var olan sosyal demokrat veya sol hükümetlerin devrilmesi veya... Hı hı. veya Var olan sağ hükümet politikalarına ve krize rağmen bir çözüm getiremeyen sol partilerin muhalefette kalması veya bir şekilde daha az oy alarak seçmen tarafından cezalandırılması. Bu aslında iki farklı e, hareketin olduğunu görüyoruz biz Avrupa siyasal aranasında. Burada baktığımız zaman tabii en son e, İsveç'teki seçim bu bahsettiğimiz ikinci e, tipe daha yakın. ikinci tip yönelime hmm. daha yakın. Orada var olan dört senelik bir sağ parti iktidarı vardı. Bu Allianz denilen oranın tabi yani İsveç e Allianz denilen ittifak yani sağ biraz daha muhafazakar politikaları savunan ve piyasacı ...diyebileceğimiz neoliberal hatta yerel neoliberal yani o bütün İsveç modeline Hı, bütün da, dünyanın şim. bütün dünyanın örnek aldığı sosyal politika bağlamında örnek aldığı İsveç modeline biraz ters düşebilecek politikaları uygulayan e, sağ parti bundan önce 73 yıllık İsveç tarihinin 65 yılında iktidarda olan sosyal demokratları Yine e, sandıkta yenilgiye uğrattı. Evet. Burada baktığımız i̇kinci zaman defa, ikinci defa üst üste. Burada baktığımız zaman İsveç'te Sağ Partinin Sağ hükümetin ekonomik kriz olmasına rağmen seçmenler tarafından ekonomiyi iyi yönlendirdiği, ciddi anlamda bir işsizlik veya büyüme rakamlarında düşüş olmadığı. ...varsayarak hep de yani sağ partide hep bunu öne çıkardı seçim e, kampanyası boyunca. Ve buna karşılık Sol Parti'nin, Sosyal Demokrat Parti'nin veya seçimdeki adıyla Kızıl Yeşil İttifak... De ...Red Grona denilen e, Kızıl Yeşil İttifak yani Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin ittifakıyla kurulan bu ittifakın aslında ciddi anlamda bir politik alternatifi sunamaması... ...o yani 10 yılla, yıllardır uygulana gelen İsveç modelinin ötesinde yeni bir şey sunmaması seçmenlere aslında bir nevi seçmen tarafından da negatif olarak algılandı. Ve bir şekilde baktığımızda 2008'den günümüze kadar oy, alan, oy alanlarına Sosyal Demokrat Parti'nin yaklaşık %10-15... ...bir oy oranı, düşüşünü görüyoruz biz. Hı hı. Bu da aslında seçmenin Sosyal Demokrat Parti'nin politikalarına karşı nasıl da sırt çevirebildiğini 2-3 yıl, yıllık bir dönemde. Ki hı. kriz ardından dediğim gibi %45-50 bandındayken seçim sonrasında gördüğümüz kadarıyla %30'larda kalabildi hı, Sosyal Demokrat Parti. İlginç bir fenomen de var. Yani hani İsveç e özelliğinde bunlar yaşanırken 65 yıllık Sosyal Demokrat Parti e <gülüyor> e e hükümetli... 65 da. yıl boyunca sosyal demokrat partilerin hükümet e, olarak görev yaptığı bir ülkede ikinci defa e, sağ parti seçim kazanırken e, Avrupa genelinde farklı bir e, fenomende söz konusu. Örneğin sağ partiler senin dediğin gibi e, meclise girebilmeye başladılar. Özellikle radikal sağ partiler. Aşırı sağ Marginal, partiler. Ki, Marginaller ki ancak, İsveç, İsveç örneğinde de bu oldu. Onu evet, da beğeniriz. Ancak e, skalanın karşı tarafında da sol partilerin Sol partileri geçtim özellikle yeşil partilerinde de e, oy oranlarını arttırdığını görüyoruz. Aynen bunu en son e, Almanya'da en son son 3 aylık döneme baktığımız zaman yapılan araştırmalarda liberal demokrat şu anda hükümet ortağı olan liberal demokrat partinin e, oyları düşerken yeşil oylarının ciddi anlamda yükseldiğini hı hı. ve sosyal. İngiltere'de sos yeşillerin bir e, parlament üyesi çıkartabilmesi. Evet. Evet. Gerçek, yani e, hani bir bile olsa ama, çok önemli. Ama orada İngiltere tabii İngiltere'de aldığı o oranıyla tam uyumlu değil tabii çıkaran. onların yani, seçim sisteminin yine oradaki liberal demokratların da ciddi anlamda seçim sisteminin ve aynı şekilde meclise hı hı. girme e, konusunda ki yasal düzenlemelerin değişmesi konusunda bir reform talebi var. Burada baktığımız zaman İngiltere'de muhtemelen eğer daha adil, daha e, meclis, verilen oyların meyvesi yansıdığı bir sistem olsaydı <gülüyor> muhtemelen daha fazla milletvekili çıkartacaktı. Ama bu dediğinde haklısın Avrupa'da evet aşırı sağ partiler yükselirken aynı zamanda alternatif sol partilerinde de yükselmeye başladığını ki burada da yeşillerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz Şöyle aslında. bir şey diyebilir miyiz aslında? Bundan sonra bir müzik arası verelim. Tabii. Sonrasında devam edelim. Tamam. Ee, bir yandan e, Avrupa'da seçmenler e, tanıdık olana veyahut e, korkularını giderecek olduğunu düşündükleri e, partilere yönelirken öte yandan yeni bir siyaset arayışı da var. Evet. Yani dediğim gibi o yani İsveç'te bunu örneğin çok net bir şekilde gördük. O Artık ee, bürokratik elitler tarafından yönetilen o eski sanki polit bürolar tarafından ele geçirilmiş hmm. sosyal demokrat böyle grift yapılar içerisinde sıkışmış sosyal demokrat sol partilerden ziyade daha dinamik özellikle gençliğin ilgisini çeken <gülüyor> e, yoğun genç nüfus ilgisi çeken partilerin öne çıktığını görüyoruz. Bu da sol açısından aslında umut verici bir şey. Biraz daha güncel konularla iklim değişikliği gibi e, güncel konularla daha ilintili partilerle öne çıkması Açıkçası Avrupa en azından sol açısından umut verici bir gelişme. Evet, şimdi müzik aradığımız var. Sonrasında e, bu umut verici gelişme üzerinden devam edeceğiz. Tamam. <gülüyor> Evet Beatles'dan Birthday isimli parça geldi. Hem Zeynep senin için yeni yaşın kutlu olsun hem de dün akşam dünyaya gelen program destekçilerimizden Fuat ve Sinem Besçeli'nin oğlu Kaan için çalmış olduğumuz parçayı. Evet, nerede kalmıştık Zeynep? Evet, e, aslında umut verici gelişmeler de var diyorduk. Aşırı evet. sağın e, yükselişine paralel olarak alternatif söylemlerin geliştiğini ve Yeşil Partilerin e, çeşitli Avrupa öne ülkelerinde çıktığını, öne çıktığını, güç söyleyeyim. kazandığını görüyoruz. Burada aslında tabii kriz ardından oluşan e, tepki ve bütün bu kısıntı Tırnak içinde kısıntılarla beraber gelen sosyal yardımdan azaltılması, Avrupa'da sosyal devletin zayıflatılması politikalarına karşı yeni bir solun da geliştiğini söyleyebiliriz. Bu Brüksel'de yapılan, Brüksel'de başlayan daha doğrusu en büyüğü Brüksel'de yapılan protestoların e, Avrupa'ya dalga dalga yayılıyor olması, bununla beraber e, şarkı arasından evvel konuştuğumuz yeşillerin <gülüyor> öne çıkması ve <gülüyor> sadece sosyal devlet ba bağlamında da değil e, çevre konusunda, iklim değişikliği konusunda ...alternatif politikalarla ve daha dinamik politikalarla öne çıkan sol hareketlerin biz var olduğunu görüyoruz artık Avrupa'da. Bu da aslında her ne kadar aşırı sağ partilerin göçmen karşıtı, ırkçı hatta yerler faşist diyebileceğimiz partilerin meclise hatta yerler hükümetlerde etkin rol alacak şekilde... Ee... Meclise girmelerini sağlayan seçimleri görmüş olsak da aslında ilerisi için umut veriyor. Hatta bu umut verici gelişmelerin ucuna en son geçtiğimiz hafta İngiltere'den de olumlu bir haber geldi diyebiliriz. Biliyorsunuz en son yapılan seçimler Haziran'ın da özellikle Mayıs ayında yapılan seçimlerde e, muhafazakarlara karşı 1983'teki tarihi Thatcher'a karşı alınan tarihi hezimetten de kötü bir sonuçla İşçi Partisi ayrılmıştı ve oyların yüzde 20'ini alabilmişti sadece. O tabii ee, orada e, biraz haksızlık yapılıyor yani işçi partisinin politikalarını <gülüyor> desteklediğimden dolayı değil de kaç e, dönem hükümette olduğunu evet. e, biraz göz ardı. Burada, tabii üç evet. seçim üst üste kazanmış bir partinin Hı -hı. dördüncü dönemde seçilmesi hele ki Blair gibi bir lideri kaybetmiş ardından e, politikalarıyla kıyasaya eleştirilmiş Irak Savaşı'na evet, evet, evet, katılmış. E, yani baktığımız zaman bu politikanın ardından evet tabii olması mecliste. Evet. Orada Hicmet aslında bir demokratların da bir çıkışı <gülüyor> var. <gülüyor> Tabii çıkışın ona göz, göz ardı etmek mümkün değil. Ama bunda ciddi bir hezimet olduğu Ve artık Hı -hı. E, özellikle de İşçi Partisi tabanının bu yeni sol, yani New Left, Blayrıcı yaklaşıma karşı aslında bir tepki gösterdiğini de görmek lazım. Hayırlı bir tepki bence. Burada hayırlı Hı -hı. bir tepki ve bunda sonucunun meyvesini geçtiğimiz hafta e, İşçi Partisi'nin liderlik seçimlerinde gördük. Edmiliband e, kardeşi asıl Milliband olarak kendisini de asıl Milliband olarak adlandırdığı Öz David Ben karşısında çok az %1'lik bir oy oranı farkıyla %50,5 oy oranıyla başkan oldu. Tabi burada Hı -hı. önemli altı çizilmesi gereken konu her ne kadar David Ben reddetmiş olsa da aslında Blair tarafından desteklenen Blair'ın yeni sol akımının önemli fikir adamlarından ve aynı zamanda destekleyicilerinden birisi David Milliband. Hem dışişleri bakım olarak görevde bulunduğu süre içerisinde hem de seçimin ardından yaptığı açıklamalarla bunun karşısında yani sermayeden ve daha ziyade yeni sol akımdan destekleyen David Milliband'in karşısında e, İngiltere'deki dört büyük sendikanın üçünün desteğini alan hı hı. ve asıl yani gerçek işçi partisi tabanının desteğini <gülüyor> almış olan Ed Miliband'in e, başkan olması da bu anlamda işçi partisinin de tekrardan birer hı hı. öncesi dönemdeki gibi bir, bir, bir yeniden, yapılanma yeniden yapılanmaya girdiğini ne gibi, ne gibi söylemek bir, gerekir. Ne gibi bir e, söylem? geliştirdi farklı olarak zaten. Burada aslında şimdi yeşiller yeşil hareketle belki ilenitlendirmek gerekir. Ed Miliband bir önceki yani Blair hükümetinde ardından Gordon Brown hükümetinde enerji bakanıydı ve yaptığı çıkışlar artı uyguladığı politikalarla İngiltere'de ve genel olarak da Avrupa'da yeşil ve çevreci kesimlerin ciddi desteğini aldı, desteğini gördü. Burada kendisinin öncelikle genç olması 40 yaşında bir lider. Hmm. Türkiye'de pek alışık olduğumuz bir profil, e, tre, profil de bir değil. Bizde 60 gençtir e, siyaset e, Tabii bizde 60 oldu mu deneyimli olur Deneyim. ve ha. uygun olur. Artık <gülüyor> pişmiş olur siyaset için. E, 40 yaşında bir lider... Enerji Bakanı olarak yönetmiş, yani siyaset deneyimi de olan ve aynı zamanda yeşil politikalara destek veren hı hı. daha dinamik bir profil çiziyor. Bu açıdan e, birazcık köhneleşmiş ve yaşlılığıyla hatta da dalga geçilen Gordon Brown hükümetinden sonra aslında ve liderliğinden sonra işçi partisi için yeni bir soluk baktığımızda. Bu açıdan hı hı. da aslında e, İngiltere'de bundan sonraki dönemde hele ki, Yavaş yavaş gelecek senden itibaren muhafazakar partinin bütçe kısıtlamaları, sosyal yardımlarda azaltma yoluna gitmesinin ardından Edmilibendin daha sol yani abisine göre daha da veya Blair'a göre daha sol söylemenin keskinleşeceğini ve bir şekilde bu alanda puan toplamaya çalışacağını söylemek çok da yanlış olmaz açıkçası. Tabii daha sol derken yeni talepleri de dışlamayan bir söylemi var. Yani senin söylediğin gibi Enerji Bakanı olduğu dönemde İngiltere'nin çıkartmış olduğu çok Tabii. önemli ve aslında baktığımız zaman küresel ısınmaya karşı dünya üzerinde hükümetlerini çıkarttığı belki de en... E, kapsamlı paketlerden birinin çıkartılması evet, sırasında evet. şeyde eee hükümetteydi, hükümetteydi ve, ve Enerji evet, Bakanıydı Enerji yani. Bakanıydı. Yani evet. dolayısıyla e, yeni talepleri, yeni ihtiyaçları e, kesinlikle reddetmeyen bir yapısı var. Sendikaların e, klasik tabanın desteğini almış kesinlikle. olmasına rağmen. Kesinlikle yani dediğin gibi hem klasik taban hem de aynı zamanda yeni talepleri bir şekilde birleştirmeye çalışan birileri evet. olması sebebiyle aslında işçi pazı için önemli bir şans. Yani yeni bir sol arayışı evet. e, açısından Umut verici dediğimiz şey aslında evet. buydu yani. Bütün bütün yani son 10 dakikada yaklaşık konuştuğumuz umut verici gelişmelerin Hı. en önemli halkalarından ve açıkçası da en parlak halkalarından biri. Umuyoruz ki diğer ülkelerdeki yeşiller benzeri veya yeni sol hareketlerinin öne çıkıp mecliste hatta memnunse de hükümette daha fazla yer almaları daha da umut verici olacaktır. Her şeyden önemlisi belki de daha öncelikli olarak bu bir arayış şimdilik henüz evrildiği bir nokta evet. yok. Bu arayışın başarılı olmasını evet. dileyelim. Şimdi daha böyle tost pembe dünyaya baktık, umutlar aldık. Ama şimdi bir de işin real ve sandıktan çıkan karanlık tarafı da var. Evet. En son İsveç'te ki İsveç gibi marjinal hareketlere pek fazla siyasal platformunda izin vermeyen... ...üç aşağı beş yukarı benzer politikaların partiler tarafından uygulandığı bir yerde... Ee, göçmen karşıtı hatta daha da spesifik olarak belirtmek gerekirse Müslüman göçmen karşıtı e, ırkçı ve birazcık da e, yine yani çok bu tabiri söylemek ama faşist diyebileceğimiz bir parti İsveçli Demokratlar biraz da ironi var aslında isminde hı hı. İsveçli Demokratlar %5,7 oy alarak meclise girdiler ve tabi bu da İsveç gibi daha siyasi aranası sakin bir yerde ciddi bir deprem yarattı diyeyim. Bunun yanında e, tabii daha evvelinde Hollanda'da, Danimarka'da, Danimarka'da, Macaristan'da, Avusturya'da yani sırayla farklı Avrupa ülkelerinde... ...İsveçli demokratlar benzeri aşırı sağ partilerin meclise girdiğini ve hükümet kurma aşamasında etkin rol oynadığını görüyoruz. Bu da <gülüyor> ilginç bir söylem e, var aslında. Hollanda deyince direkt benim aklıma geldi. Mesela Hollanda'daki... E, Sağ, aşırı sağın e, özellikle temel çıkış noktalarından bir tanesi Zeynep sen de e, bilirsin takip ettiğin konular e, kendi bizim yani söyledikleri tırnak içinde bizim demokratik yaşam standartımıza benimsemeyen göçmenlere karşı. İstaş'a e da aynı. Evet. evet. yani. Hı -hı. İsveç yaşam tarzına, İsveç işte hmm. insan hakları veya işte demokrasi konusunda öne çıkmış İslamlaşma olan imajına içinde, uygun olmayan davranışlar içindeki hmm. Gert Wilders'in de asıl çıkış noktası buydu. Ki kendisi yani üçüncü parti oldu seçimlerde yüzde on beş oy aldı ki hmm. bu ciddi yani en başarılı sağ parti diyebiliriz aşırı sağ parti diyebiliriz Avrupa içerisindeki ve şu anda e, birinci olan VVD partisiyle Eski, Balkanende'nin eski başkanlığını yaptığı, hmm. e, CDI arasında kurulacak olan hükümete de dışarıdan destek yani, vereceği. Burada aslında ilginç olan belki de o çelişki. Hani bir yandan e, demokrasi, işte şeffaflık, e, insan hakları gibi e, ilkelere bağlılık e, yeminleri ederken... ...öte yandan böyle dışlayıcı ve ayrımcı bir söylemin e, e, aynı potada eritilmesi diyor evet. Yani, evet ben bunlara yani ben bu değerlere birebir sahip çıkıyorum ama onlar sahip çıkmadığı için gitsinler burada yani yerlere orada yok. Yani ama senin de zaman zaman vurguladığın... bir yine hiyerarşi <gülüyor> yaratma aslında bir evet. bu etnik hiyerarşi aslında, olur ya da başka bir şey olur ve tepeden görme sahiplenici aslında ve burada ötekileştirme burada İsveç'teki oluyor. durumun da Zeynep senin dediğin yerden çıktığı bazı yorumcular dile getiriliyor bazı yorumcular ca dile getiriliyor yani iktidarda olan Aliensen yani Alliance ittifak partisinin son dört yıldır uyguladığı bu tolerans çok kültürlülük İsveçlilerin yani tırnak içinde gerçek İsveçlilerin bir şekilde göçmenleri tolere etmesi, onları bir şekilde entegre etme çalışılması, sanki onlar diğer İsveççilermişcesine bir şekilde gösterilmesi aslında bu ayrımı derinleştirdi evet. İsveç içerisinde Hı -hı. ve bu şekilde de kurulduğu zamandan beri sürekli oylarını arttıran İsveçli demokratlar, aşırı sağcı İsveçli demokratlar kendileri bir taban buldular. Bir de üstüne ekonomik krizin etkileri gelince yani bunlar bizim sosyal yardım mekanizmamızdan faydalanıyor haksız bir şekilde. O yüzden daha fazla ne gerek var göçmenlere tarzında yapılan siyasetinde bir taban bulduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu açıdan Danimarka'da benzer bir şekilde Yine benzer bir parti. Evet. Sosyal demokratik tarafı altından parlamentoya girdi. Benzer şekilde ilerliyor Avrupa'da. genel olarak Avrupa'da genelleştirilebilir. Evet, evet. Çok da hata payı olmadan diyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında zamanımız kalmış olsaydı bu eğilimlerin Türkiye'nin AB güzel, üyelik evet, sürecini güzel etkilerini güzel. de tartışmak isterdik ama maalesef zamanımız kalmadı. Gelecek programlarda onlar. İnşallah gelecek Edemez. programlarda yaparız. Özgür çok teşekkür ediyoruz. sosyal Hoşçakalın için. Ağzına sağlık görüşürüz. Zeynep tekrar kutluyoruz senin doğum teşekkür gününü. Teşekkür ee, Evet, geçen hafta biraz eleştiri almıştım Sayın dinleyicilerimiz diye kapattığım için ama e, biz dinleyicilerimizi hem severiz hem sayarız. E, sevgili dinleyicilerimiz haftaya görüşmek üzere. E, tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayal tacirleri Pour les noirs Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel